Şevk ise matiyesidir. İşte himmetiniz şevke binip mübarezi hayat meydanına çıktığı vakit en evvel düşmanı şedid olan yeis rast gelir. Yani bugün İslam'ın en dehşetli hocam, hocam, hocam. <gülüyor> ses az, ses. Hocam, en dehşetli düşmanlardan birisi yeğiz. Böyle düşmanların sırtına inmiş, altında yazılmıştır. Yemim beter. Her gün daha kötü olacak. Her şey bitecek, her şey tükenecek. Bizi dostlatıyoruz. Yeğiz hakkında. Yeğiz diyor. Cemiyet hayatında şey gibi, kanser Serhatan denilen kanser hastalığına benziyor. Nasıl kanser vücuda girdiği zaman hemen vücudu dağıtıyor, mukamet kas sayısını kırıyorsa, cemiyet hayatında yeis dövüyor. Mani her kemaldır. Bütün kemalata giden yolları yeisine yapıyor, tıkatıyor. Hakkı bir Müslüman'ın dünyasında yeis olamaz. Çünkü mülkün sahibi cenab Allah dilerse, hikmetini iktidara ederse cenab şuna bakın bir sünnetullah kanunu var bakıyorsunuz deniz fırtınalı tip tsunami ama üç beş saat sonra bakıyorsun denizde ne var? Asurda bir sükunet var. Yani. Allah dilerse tsunami'dir izah edip sükuneti getirebilir. zaten <gülüyor> ama e, bizim bu noktada şevkimizin ziyade olması lazım. Bir şartı adı var. Allah'ın dilini ila ve ifka manasında hamiyetimizi, gayretimizi yerleştirirsek fi sevilillah yani, Hakkata Kur'an'ın tamimi adına gayret gösterirsek bu bir şart adı olur. Sünnetullah kanunu. Şimdi tabi şart adı azim bir sır var. Çok ince bir sır var. 20 tane yumurtayı alıyorsun, getiriyorsun, tavunun altına koyuyorsun. Tavuk, ahmak, şapşak, tavuk nere? Hayat nere? Ama bir şart var abi. 21 gün yumurtanın üzerinde otur oturacak ve sebat edecek. Sebat. Geçti üç gün bir yumurtanın üzerinde otursa, beş gün orada, on gün orada, on beş gün orada, bir ay sonra bütün yumurtanın hepsi, hepsi cırk. Allah sebat'a ne veriyor, nebat veriyor. 21 gün sonunda bakıyorsun, canım bak yumurta çatıyor içinden hayır çıkıyor, cüccü. Kanadı var, gagası var, yüzü var, ayakları var, hissiyatı var, duygusu var. Kudret tasarruf ediyor, ruviet kemanını göster. Amacına bakın kudret vüresinin tecellisinde o 20 virgül nedir? Çarhta bir. Şimdi hizmet iman ve davayı Kur'an'ı noktasından da aynı kanun caridir. Sevat, aşk İslamiyet ve davayı Kur'an'ı son nefese kadar Allah'ın alminatiyle İslamı dert. yemuk Allah'ın marziyatı ve hizmeti iman ve dava'yı Kur'an'ı öne çıkartacağım tarzında bir hedefimiz bir sebatımız bir gayretimiz olursa nasıl ki ya? cansız Allah'ın yani? yumurtaya içine açın yani? yumurtanın içine çi yumurta insanın fırtınası çok soğuk da gibi affedersin sümük gibi yani eline bu yaşlananı yapıyor insanın midesini bulandırıyor Bak, sümük gibi. Basit yumurtadan Allah hayata ha. şıkırdı. Aynı bunun gibi, <gülüyor> sabah et, azmet, şevkini kırmak. Yani şevki muhtak. Cenab-ı Hak inşallah senin şevkin bir şartı adı adi olur. Hadi ismi rahmaniyetiyle, rahaniyetiyle dünyada yapar? Tecelli eder inşallah. Alemistan'ın intişarına vesile olur mu? Olur. Demek bizim şeyimiz nedir? Bir daif fiilidir, bir şart adedir. Aynı. Adam köyde eline buğdayı arıyor, serpiyor. Başka bir şey yapıyor mu? Hayır. Serpiyor, üzerine kapatıyor. Buğdayı açan kim? Frizlendiren kim? Havalameye çıkartan kim? Güneşleri, ayları, toprağı, rahmeti ona tahsis eden kim? bu hakkı. Yani. Cenab-ı Hakk'ın tecellisinde biz sebat edeceğiz, gayret göstereceğiz ve şevkimizi kırmayacağız. Ustaz ne diyor? Gök sivrisinek, tanı tanısını kese, bağlaması, devlenmesin. Sizin şevkiniz kırılmasın. Bu nokta önemli. Yani şevkle biz yürüyeceğiz. Ustaz hatta kendi meşrebini ifade etmiş nasıl bir şey? Şevk-i mutlak. şevk daimi, şevk hakiki. Hakkati Kur'aniyeden ve maneden bir şey Bir Müslüman da tabii marifet külliyete giderken bu Müslüman da marifetin açılım ve intişarı nispetinde şevk ne yapıyor? diye düşünüyor. İman ve Kur'an terüsiyet azalınca o zaman şevkin de ne oluyor bir azalma olabilir. İşte himmetiniz şevke binip mübarize hayat meydanına çıktığı vakit en evvel düşmana şiddet olan yeis rast gelir. Kuvvey-i maneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı latif ne kılıncını istimal ediniz. Allah'ın rahmetinden ümit kesilir mi? onu ifade ediyor değil mi? Şu gecenin karanlığı ilanı nihayet mi gider? Yani karanlık geceleri arkası ne? Ailenin sabah. Yani. Her sabah dünya yeniden Sonra müzahemetsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapt eden meylü tefevvuk istibdadı hücuma başlar. Üstünlük. İslam dilinde müzahemet yani yer darlığı yok. Evet. Niye yer darlığı yok? Çünkü sen ibadetini, sen taatını, sen hizmetini başkalarına teşhir etmek Durumunda değilsin, Allah bilsin, kafir, Allah kabul yeter, Allah bize gayret Şimdi Allah indinde de makamlar bir midir? Evet, seni bakın indinde sonsuz makamlar mı? Evet, sonsuz makamlar. Dünyanın makamları gibi derim ki ya, işte şuraya bir tane kaymakam atanacak, bir tane bağlı, bir tane cumhurbaşkanı, bir tane başbakan, patırtı gürültü olur. Pek çok işte tek bir makama çıkmak için yarışabilir, göz diker. Çatışma, sıkıntı, sancı olabilir mi? Olur. Ama Allah'ın rızasını kazanma noktasında makamlar ne kurut? Sonsuzdur. Allah o makamı binlere, yüz binlere, milyonlara da verir mi? Verir. Mahallesi var mıdır? Mahallesi vardır. Cenab-ı Hakk'ın rızası ile ilgili makamda bir tane değil ki çatışma olsun. Nabi tenayidir. Dolayısıyla Allah'ın rızasına muvafık ve mutabık bir yolda ne olmaz? Rekabet olmaz. Haset olmaz. Kıskançlık olmaz. Yani, he, uhrevi hizmetlerde katiyen kıskançlık, haset olmaz. Uhrevi ahirete medar hizmetlerle kıskançlık gösteren riyakardır. Ya sadık ahmaktır, bilmiyor. Ya da nedir? Riyakardır. Ecire, illa, ala, Bütün peygamberler tebliğlerin karşısında ecir ücretlerini kimden istemişler? Allah'tan istemişler. O kadar. Demek ki insanların takdir ve tahsinin önemi yok. Yani. Şimdi üstünlük fikri. Bak oku. Sonra müzahemetsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapt eden mehlut tefevvuh istibdadı hücuma başlıyor. Yani i̇şte ben bilirim ben anlarım. Ben varsam her şey var, ben yoksam hiçbir şey yok. Her şeyi kendi merkezine bağlamak, yani kendini her şeyden layuat ve yüksek görme ve göstereme manasındaki bilgis. Bu da ne yapıyor? Tahküm netice veriyor, fıtratları kendinden uzaklaştırıyor. <gülüyor> istedamdır. İstad ve kabiliyetten ziyade niyeti halise istihdam, hamiyet ve gayret daha fazla hizmet ediyor. Çünkü benim istadım var, benim kabiliyetim var, benim imkanım var, ben bu işi böyle yapacağım tarzından ziyade cana bakayla olmak lazım ya Rabbi. yani benim istihdam ediyorum. Belki istihdamın da arkasında şöyle bir şifre vardır. Bakın. Yani ben onun böyle itikatı ve izan derecesini kendi adımda anladığım bir manayı söyleyeyim. Sırr-ı İhlas'ta, sırr istihdam kerameti vardır. sırrı ihlasta istihdam kerameti vardır. Yani sen. Karışma. Allah seni zahir etmez. Hiç zahir etmez. Üstad ile ummadığı, bilmediği, ele yetişmediği noktada nasıl rızk geliyorsa Cenab-ı Hakk'a seni, ya, haberin olmadan, bazen iraden dışında, ihtarın dışında Allah istihdam ettirir mi? Otur. Dolayısıyla <gülüyor> ha? Cenab-ı Hak'tan istihdamını ikhlas ve istikamet içerisinde istihkamını yapmak lazım istirtemek lazım yoksa bir insan izafe ibrete girerse perişan olur benim kabiliyetim benim kapasitem benim benim benim, benim manası Allah olsun benlik olur belki insanı Allah masa haddinden saparsa, firavun de kadar da götürebilir. Allah o afet. İmmetin başına vurur, atından düşürttürür. Siz künu hakkatını o düşmana gönderiniz. Allah için, Allah için müerredir, Allah için sahip, Allah için pekişmek, Allah için hizmete talip olmak. Ya bakın marziyatından ve isabına rahmetin ilerlemek, hizmetlerin Sunmak, beklemek, istemek, tele etmek. Evet. Sonra da ileri müteselsiledeki terettübü atlamakla müşerbeş eden acudiyet çıkar. Bir de insanlık fıtratında, ayette de geçiyor, insan da acudur, hakkattarı tanıyor, İçine bir inşirak yapıyor, geliyor, geliyor hemen gidiyor eve, annesini babasını, ablasını kardeşini sıraya çekiyor. Herkes sabah beşte namaza kalkacak. Elimde şey. <gülüyor> Babasına bazen de hadi nasıla. Annesi. çizgiye getirecek, cetere sokacak. Tabi insanlar türuncu kahve gibi değil. Yani dünyada en zor meselen insanın terbiyesidir. İnsanın terbiyesi çok çetin, çok girift. İnsanda da çok cam yeter, mahkemesi aynı olmuş olunca, Cenab-ı Allah insanın terbiyesi için Peygamber göndermiş. Yani peygamber. İnsanın terbiyesi doğru. pozisyonuet. hemen hemen hemen ne hemen düzelsin. Hemen düzelsin. Onun pozisyonu neye, neye mutabık? Zamana mı Bu tabii hayatın geniş daireleri, afet, ictimai, siyasi dairelere kadar da aynı şey geçmedi. Hemen Türkiye düzelsin. Düzelsin. Düzelsin. E bu siyaset de olmaz. Canım. Senede bir get sanda reyal. Evet. Tüm gel bir beyonu güzelmiş. <gülüyor> İzmir, sahil şeritleri, Türkiye güzelmiş. Siyasette olmaz. Bu memleketin siyasetten ziyade irşada ihtiyacı var. İsmi Hadi. ...ikna edeceksin, kalpleri de işba edeceksin, doyuracaksın. Hakk'a bu Kur'an'ın güzelliğini hayatında resmedeceksin ve göstereceksin. Mücerdet, telkin ve iddia ile bu iş oluyor mu? Olmuyor. Zor. Ahir zamanın haleti içerisinde bu fevkaleti yok. Onun için bu belki siyasetten fayda gelir mi? Gelir. Siyaset, refah noktasından, ekonomi noktasından eğer becerediyse adalet siyaset ekonomi sağlık eğitim kültür maktasından faydalı olabilir ha, ama asıl fayda kalpleri temizlemek gönüllere ışık yapmak Rabbini bilen bir kul Allah'ın hukukuna rövjet eden bir kul beşeni ...gözeten bir kul. Ahiretteki... ...ahirette... ...murakabe ve hesabını dünyadan düşünen bir kul. Yani, helalın hesabı var. Haramın azabı var. Evet. Hayatımız... Niyet, ...niyetlerimizle beraber... ...ahirette neye gidecek? <gülüyor> i̇şte bu noktaya nazardan bakınca... Hemen insanlar düzelsin. Hemen dünya süt liman olsun. Olur mu? Tezir kan Tebliğ edeceksin. Tebliğ bizim. Tezir, tesir Allah'ım. Tezir Allah Bize düşen görev tebliğ görevini yerine getirmek. yer ahirette biz ondan sorumlu olacağız. noktasından sorgumuz yok. Niye anlatmadın? Niye aktarmadın? Niye müessir ve muhtedir ...olmadığım manasında bir soru yok. Çünkü öyle peygamber görmüş hiç, hiç ümmeti yok. İşte bazen tabi sünnetullah kanunlarında da, yani adetullah kanunlarında da bazen acuriyet ne yapıyor? İnsana sıkıntı veriyor mu? Sıkıntı veriyor. sanm etmiştir. Tabii bu her insan hayatı için de geçer. İnsanın kamil manasına giden yolda da bir ömür boyu ne lazım? Emek lazım, ferdi lazım, saflık lazım, samimiyet lazım, ciddiyet lazım, hasbiyet lazım, fedakarlık lazım. Lazım, lazım, lazım. Bu lazımları ne kadar bir araya getirebilirsek, onlar kemalatımıza, bizim istikamızı yapacak? Şuraya Sonra da ileri müteselsiledeki terettübü atlamakla müşeveş eden aculiyet çıkar. Aciliyet İmmetin ayağını kaydırır. Kaydır. Müşeveş yapıyor. Geçen günü bir şey. Hikaye yazmış getirmiş. Ömer'e bunu oku. Ne olacak o? Bastıracak. lerin güzel Ama sana bir abi tavsiyesi 30 yıl artı yarım saat sırrını evet. unutma 20 yaşında artık şöyle olacak, mas olacak. yazmış. Evet. Hemen de basacak. Evet. Sana abi tavsiyesi 30 yıl artı yarım saat sırrını unutma. Adam bir ressammış, yani en meşhur ressamlardan demiş. resim yapıyor. Bir genç gelmiş bakmış ki birisinin çok güzel yağlı ve tablosunu yapıyor Öyle demiş. Benim de yap. Olur demiş ressam geçmiş karşı oturmuş. Yarım saatte tablosunu bitirmiş. Tablo almış. çok hoşuna gitmiş. Borcumuz ressam demiş ki bin dolar. Bin dolar diyor adam gözükken cin gibi gözü açmış. İnfarlemiş. Olur mu demiş? Yarım saat bin dolar. Yıl artı Yarım saat Bütün muvaffakiyetlerin Maddi ve manevi Bütün muvaffakiyetlerin Altında Çok ciddi bir ne var? Altyapı var yani Sünnetullah kanunlarına göre alt yapıyı, bu emeği O gayreti, o alın terini vermesiniz Siz o zirvelere ves vesabiru ve sa biru siper edin.